kaynak maddi kaynak biz bu dünya kozmos dediğimiz elle tutulan gözle görülen işte fizik alem Allah'ın Rahman ismine idrakidir. Evet. Melekût âdemi, bunun alternatifi olan manevi âdem Allah'ın Sübhan ismine idrakisidir. Bu âlemde akıl geçerlidir. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve dünya işleri, bedenle ilgili, sağlık işleri, bütün dünya, ticaret, ibadet işleri, hepsi, dua, ne an gelirse. Besmele ile başlar, Bismillahirrahmanirrahim, evet. bu dünyanın anahtarı, evet. şifresi yani öbür manevi dünyanın alemi, anahtarı da ona melekut alemi diyoruz. Melekleri olduğu manevi yani anahtarı da Südhan. Südhan kelimesinin manası tam Yunus tarafından tercih edilmiştir yani. Yücelerden yücesin kimse bilmez nicecisin. Aklın ötesindeki alem, işte meleklerin alemi, ruhların alemi ve bu dünyayı dengede tutan, madde dediğimiz şey daha doğrusu, yani bu fizikteki adı